Ni parolas nun esperanto. Şimdi esperanto konuşuyoruz. Herhangi bir ırka ait olmayan, cinsiyet çekimlerinin bulunmadığı, kulağa biraz İtalyanca, biraz İspanyolca gibi gelen yapay bir dil esperanto. Bu dili konuşabilen, anlayabilen, gerektiğinde kullanabilen 2 milyon kadar insan var dünyada. Tabii bizde de var esperantistler. Onlardan biri, Vasil Kadifeli konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilmiyorum nasıldı esperanto dilinde bir şeyler söyledik girişte şimdi esperanto evet, konuşuyoruz. Tufak ama... bir hata var. Hı. Mi parolas es nun esperanton demek lazım ha. iyi hali yani esperanto'yu konuşuyorum. Peki hoş geldiniz nasıl hoş, diyeceğim? Ha, e, mi vin. mi bonvenas, sizi hoş geldin diyorum veya estu bonven. Merhaba. E, Saluton. E salutun. Saluton. Saluton. Saluton. Saluton. Saluton. Evet. Ee, nasıl bir dil Esperanto? Siz nasıl tanıştınız? Öncelikle sizi tanıyarak ve sonrasında Esperanto ile tanışmanızı dinleyerek başlayalım. Ben 59 doğumlu yani 60 yaşında gelmiş birisiyim. Bilgisayar programcısı olarak çalıştım uzun yıllar. 2006'dan beri emekliyim. Hı hı. 2012 yılında şans eseri internette. Esperanto öğreten sayfalarla karşılaştım ve de boş vaktimi doldurmak için öğreneyim dedim. Şans eseri, internette karşılaştık. Esperanto'nun ne olduğunu biliyordum ama hmm. o zamanlar üniversite yıllarında sanki bu bizim dillerimizin, dilimizin, ana dillerimizin yerine geçecek bir dil olarak tanıtılıyordu. Halbuki öyle değil Esperanto, İngilizce'nin yani uluslararası kullanılan dilin yerine geçmesi için planlanmış yapay bir dil. Bir dünya vatandaşlığı idealiyle ortaya çıkmış bir dil mi Esperanto? Dünya vatandaşlığı demesek bile insanların birbirlerini anlamaları hı hı. E, belki bir barış açısından katkıda bulunacak. Çok kolay öğrenilebilen 16 basit dil bilgisi kuralı var. Bir saat içerisinde dil bilgisini öğreniyorsunuz. Hı. Hiçbir istisnası yok. E, kelime kökleri e, Latin kökenli dillerden geliyor. Bir miktarda Slav dillerinden var kelime kökleri. Dolayısıyla herkes bu dilde anlayacağı bir şeyler biliyor. İngilizce bilen birisi dilin hemen hemen yarısını hmm. biliyor bile. Ee, ne, ne diyecektik başka? Siz nasıl tanıştınız diye. Ben işte zaten şansa ne olduğunu biliyordum. Hı hı. Şansa e, karşılaştım internette ve oturup öğrendim. Ee, İnternetten yani öğrendiniz. İnternette bir evet, programdan zaten öğrendiniz. Zaten Esperanto 1887 yılında çıkmış olan bir dil... Ve de e, 2000 yıllarından sonra internetin ivmesiyle yayılmaya daha çok e, alan bulmuş bir dil. Daha çok insana ulaşmış evet, internet sayesinde. Insana... Ortaya çıkışından bahsedelim mi biraz? Tabii. Nasıl ortaya çıkmış? Neden e, ortaya çıkmış? Esperanto dili... E, Benden 100 sene önce doğmuş, 1859'da doğmuş bir Polonyalı göz doktoru. Kendisi Yahudi kökenli. Hı hı. Ee, Polonya'da yaşadığı Bialystok kasabasında çok değişik kökten kökenli insanlar yaşıyor ve birbirlerinin dillerini bilmiyorlar. Aralarında sürekli e, münakaşalar, problemler yaşıyorlar. Niye bir araya geliyorlar? Ee, yani... Almanlar, Polonyalılar, Yahudiler, hmm. Ruslar. O zaman bu bölge Rusya'nın egemenliği altında. Hı hı. Ee, hasbelkader orada yaşıyor insanlar. Pek çok milletten insan evet, yaşıyor. Evet, pek çok milletten insanlar. Ve problemler yaşıyorlar. Ee, zaten revaçta olan yapay dili o zamanlar bayağı revaçtaydı. Ee, zaten şunu da söyleyeyim, en eski... Ee, şey, Osmanlı'da bile bale belendilen bir yapay dil var ama pek kimse bunu bilmiyor bugün. bu önemli yapay evet. diller aslında var, var Sümerlerde çok... bile varmış galiba, evet mesal diye bir dil yapay olduğu düşünülüyor birkaç dilden bir araya getirilmiş yapay olmuş bir dil bugün dünyada kullanılan yapay diller de var Hı -hı. ama konuyu şimdi başka bir tarafa çektim olsun, bir ee, kendisi açtık. gençliğinde oturup bir dil dizayn ediyor tasarılıyor 1887'nin Temmuz ayında da e, kayınpederinin desteğiyle hı hı. E, Rusça o zaman tabi e, sansür kurulunun izin verdiği dilde bir broşür yayınlıyor ve o zamanın bilinen dünyasındaki ünlü insanları bunu gönderiyor. E, broşürde 16 dil bilgisi kuralı birkaç çeviri ve orijinal metin, şiir gibi e, metinler var. Ayrıca da 900 kök Lük, kelime kökü, hmm. bir sözlük de var arkada. Esperanto'da kelime kökü vardır, kelime yoktur. O kelime kökünü, siz arkasında dil bilgisi eklerini ve diğer e, ön ve arka ekleri koyaraktan, hatta kökleri bir araya getirerekten yeni kelimeler, yeni formlar oluşturuyorsunuz. Ee, Biraz sonra ayrıntılara girelim örneklerle. Şimdi bölmeyeyim ama merak ettim onu. <gülüyor> e, kayınpederinin de parasal desteğiyle bu broşürü şey yapıyor, e, yayınlatıyor ve... ...bilinen o zaman bilinen ünlü kişilerini de gönderebilir. Birisi Leo Tolstoy. Hmm. Tolstoy bunu almış. Bir iki hafta çalıştıktan sonra... ...ben gayet iyi anlamaya başladım... ...bu yabancı dili. Ki Tolstoy Rusça konuşuyor tabii. Çok farklı bir... Hı -hı. ...kökenli bir dil, Slavca. Ama hala konuşamıyorum... ...diye bir... ...beyanatı var, bir sözü var. Hmm. Anlıyor, belki okuduğunu anlıyor Okuyor, ama konuşmak... ...gayet rahat... Daha sonra bunu diğer diller peş peşe takip etmiş. Bir sene sonra İngilizcesi yayınlamış. İngiltere'ye gönderilmiş vesaire. İnsanlar kendi aralarında yöresel gruplar, derneklerle kendi aralarında bunu öğrenmeye, yazışmayla o zamanın postası artık yazışmalarla. Yaygınlaştırmaya çalışmışlar evet. bir anlamda. Ee, ee, Almanya'da Hitler galiba yasaklatıyor öyle mi diyeyim? Ee, Hitler... Tabii bu Zamenhof'tan sonra, hmm. Hidri'yi yaratan kişiden sonra, ölümünden sonra e, olan bir olay. Yahudilerin nazi kamplarına alınmasından dolayı. Yani aynı şey Stalin döneminde Rusya'da da yaşanıyor. Hmm. E, bir şey söylemek istiyorum. E, Esperanto 1905 yılında ilk uluslararası ...toplantı, kongre yapılıyor. Fransa'nın Boulogne-sur-Mer... ...Boulogne-sur-Mer denilen kasabasında... ...tam karşısında İngiltere var. Hmm. Ee, ve... E, ...600'den fazla kişi o toplantıya katılıyor. Tabi Avrupa'dan insanlar... Yani ...o zaman dünyası Avrupa çünkü. Ve bu insanlar bir araya geldiklerinde... ...ilk defa uluslararası... ...dil olarak... ...esperantoyu kullanıyorlar ve hiç zorlanmıyorlar. Hatta şaşırıyorlar. İşte e, sunumlar yapıyorlar... Eğlenceleri tertipliyorlar. 1905'te. 5 evet. Hmm. Birinci kongre. 100. E, kongre 2015'te Lille, Lille Fransa'nın Lille kentinde oldu. Ben katıldım. 2500'den fazla kişi vardı. Fransızlar çok güzel bir e, organist. Epey bir ara vermişler 2. kongreye kadar. E, savaş yıllarında kongreler evet. yapılamadı. Evet. Onun için 100. kongre geç e, gerçekleşti. Şimdi önümüzdeki... Hatta boulogne o eski... 100. kongre 100. bu sizin katıldığınız. evet. E, sur ilk kongrenin yapıldığı binaya da gezi olarak gittik. E, orada da bir tören yapıldı. E, şimdi bu sene e, e, Finlandiya'nın Lahti kentinde 104. kongre yapılacak. Hı hı. E, bir sonraki sene Montreal, Kanada'da 105. kongre yapılacak. Bu şekilde her sene Temmuz ayında... ...zaten ilk kitabın... Unua Libro diyoruz o broşürün... ...yayınlandığı tarihe denk gelen... ...temmuz sonundaki haftada... ...dünyanın bir yerinde bir kongre yapılıyor... ...bu kongreyi tertipleyen... ...UEA yani... ...Üniversal Esperanto Asocio denen... ...bir e, Hollanda'da, Rotterdam'da bulunan merkezi... ...bir e, birlik... Hı hı. ...Dünya Esperanto Birliği... bu ...o tertipliyor bunu her sene... E, ...bunun dışında... Bunun bir alt kanadı var, ee, e, Teyo denen, Tutmonda Esperanto Yunulara Organizatio diye. Ee, Bunlar da gençleri bir araya getirmeye çalışıyorlar. Ee, tabii gençler deyince de şunu da söyleyeyim, Esperanto'da din, dil, ırk gibi bir ayrım hiç Yok, ulanmasın. Evet, böyle yani. bir e, kendi içinde ideali var. Yani evet. e, tarafsız bir dilin temelinde halklar arasındaki duvarların yok edilmesi ve insanların her birinin yakınındakini sadece insan ve kardeş olarak görmesine evet. alıştırması. Evet. Ki bu dilin yaratıcısı e, ide ideali, ideali. Evet, ideali. ama evet. tabii bugünkü dünya çok farklı bir dünya. Şu andaki amaç aslında. İngilizcenin yerine geçebilecek kolay öğrenilebilecek herkesin öğrenilebileceği bir dil. Bir alternatif bir alternatif evet ve özellikle de Avrupa Birliği'nde şu anda bir dil sorunu var. Hı hı. İngiltere Brexit'ten sonra İngilizce artık resmi dil olmaktan çıkacak gibi e, fakat Avrupa hala İngilizce konuşmaya devam ediyor. E, bu tip bazı tavsiyeler var. Esperanto'yu kabul edelim. E, tabii bir gerçek şu e, hukuk Açısından bazı eksikleri var bu dilin çünkü hmm. bunun da hukuk kitapları yazılmadı, hukusal yani duruşmalar, anlaşmalar sözü yapılmadı. Ama bunlar çok kısa bir süre içerisinde toparlanabilecek. Evet. Mı? Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, Esperanto'nun eğitimsel açıdan da çok büyük bir önemi var. Hmm. Ee, mesela Türkiye'deki yabancı dil sorununu herkes biliyor. İkinci sınıfta galiba lüks ikide Yabancı İngilizceye başlanılıyor. Ama 10-11 sene sonra İngilizce cümle kuran, yan insanlar yetiştiriyoruz. Kramer Halb odaklı eğitimimizden kaynaklanıyor biraz. Yani ee, konuşmayı öğrenmek dil, yerine dil bilgisini öğreniyoruz. İngilizcenin basit ama e, nispeten basit ama hala çok zor olan bir dil olmasından da kaynaklanıyor. Hmm. Halbuki e, Manchester'de zannediyorum. Üniversitesinde yapılmış bir araştırma bu. tam emin değilim şu anda. E, i̇lk bir sene... Esperanto dili öğretilse hı hı. çok basit olacağı için ve öğrenciler hemen konuşmaya başlayacağı için yabancı dil öğrenme korkusundan e, ve e, çocuklar, öğrenciler kurtulacak. E, aynen matematik gibi matematiğin özünü anlamazsanız ondan korkarsanız sıkıcı gelir hani beşten şaşma altıya aşma gibi bir ele gidersiniz sürekli. E, halbuki burada kafalarında da bir yabancı dil öğrenme metodolojisi metodoloji oluşacak. Ve üzerine başka dilleri çok daha kolay Evet Üçüncü sınıfta İngilizce'ye başlayabilirsiniz ve eminim 10 sene 11 sene sonra her neyse 12. sınıf sonunda İngilizce konuşan bireyler geçişleyebilirsiniz. Önemli bir iddia bu. Ee, bu sadece imkansız benim, değil. Evet, imkansız değil. Sonuçta e, kayıp bir sene olacak. Hı hı. Ee, her sene zaten konular tekrar tekrar ediliyor yani zaman var bence. Şu anda Türkiye'de ve dünyada genel durum nasıl kaç kişi esperanto biliyor ve nasıl gidiyor öğrenme hızı? Bu çok değişik bir şey. 2 milyona kadar insan bir ucundan bu işi biliyorlar. Deniliyor bu dili biliyorlar. Mesela Duolingo'da İngilizce, İspanyolca ve Portekiz'den <gülüyor> Portekizceden öğreten 3 tane esperanto kursu var. Ve İngilizce ile İspanyolca'da 300'ün üzerinde aktif kullanıcı var. Nerede var dediniz? Duolingo. Hmm. Duolingo bir yabancı dil öğrenme sayfası. Türkçe bile öğrenebiliyorsunuz. İnternet üzerinde. İnternet üzerinde. Hı -hı. Duolingo. Ee, 300'ün üzerinde aktif şey var. Yani ilk öğrenci var. Bu demektir ki 700 kişi... İngilizce ve İspanyol'dan öğreniyor. Portekiz'den de 150 civarında, 150 bin civarında aktif kişi var. Yani bir kişi öğreniyor. Ee, katılımcı sayısı 2 milyonu bulmuş belki. Yani başlıyorsunuz, bırakıyorsunuz. O tip insanlar hı -hı, çok var. Hı -hı. Hmm. Nereye varır diye tahmin ediyorsunuz? Ee, hala bunu tahmin etmek zor. Yani hmm. e, Çünkü dile karşı ön yargılar var. Bir yapay dil olmasından ki bana göre... Normal konuştuğumuz diller de yapaydır. Evet ben onu aslında sormak istedim de şimdi e, emin de olamadım doğru bir sorumu değil. Nedir yapay dil, yapay olmayan dil? E, yapay dil önceden tasarlıyorsunuz, Hı -hı. E, kurallarını koyuyorsunuz, e, kelime haznesini hazırlıyorsunuz ve sonradan bunu kullanmaya başlıyorsunuz. Hı -hı. E, doğal dediğimiz de aslında bir çeşit yapay dil. Yani dil aslında iki insan arasındaki bir sözleşmedir. Ben şuna masa diyeceğim, Hı -hı. masa deyince de sen bunu anla diyorsunuz. Ee, tabi bu zamanla evet gelişiyor. zaman içerisinde gelişiyor yüzyıllar içerisinde evet. diyelim ve öyle olduğu için de maalesef doğal dillerde çok fazla istisnalar düzensizlikler Türkçe'de öyle Türkçe'de bile var Türkçe Türkçe'de çok şey var Türkçe bir ki farklı kaynaklardan beslenen bir dil olduğu için Osmanlıca'dan evet. e, Batı dillerinden Latin kökenli dillerden ve öz Türkçe dediğimiz sözcüklerin birleşmesiyle Türkçe'deniz aklıma bir şey geldi Esperanto yapı Esperanto dilini yapı olarak Türkçe'ye benzetiyorlar Şimdi o köklere gelelim diye düşünüyordum zaten Çünkü eklemlemeli hı. dil Yani Türkçe'de mesela hasta ve hastahane diyorsunuz Bir kök koyuyorsunuz hı hı. Bunun hastanın yeri anlamına geliyor Bu aynı şey esperantoda da Sana Hasta mı demek? Sağlıklı hı. demek ...mal diye çok önemli bir ön ek var. Her şeyin tersini oluşturuyor. Mal sana hasta demek. Hmm. Yani bakın sağlıklı... Olumsuzluk evet, eki sağlıklıyla oluyor. Sağlıklı hastayı bir kere de öğrendiniz. Sırf sana'yı öğrenmekle. Mal yani, sana. Mal sana evet. Mal eki ile neredeyse öğreneceğiniz kelimelerin sayısını yarıya indirmiş Mutlu oluyorsunuz. Mutlu ne demek örneğin? Feliça Ma felicia, mutsuz. mutsuz. Evet ya, aynen. Ee, ben öğrenirim kısa sürede bu esferantoyu e, gibi 48 saat. Insan veriyorum size. O kadar. Evet. Yani toplam 48 saat. Yani belki bunu bir ayda şey yaparsınız, öğrenirsiniz. Toplam 48 saatte evet. böyle biraz anlamaya başlayabilir insanların. Konuşursunuz. 48 saate basit şekilde konuşursunuz ve e, roman bile okursunuz. Biraz sözlük elde olarak. Peki yüklemler nasıl? E, fiil çekimleri yani. Fiil çekimleri çok basit. E, 16 dil bilgisi kuralının bir tanesi. Küçük bir paragraf. Bu e, Mesela e, millegas okuyorum. E, mi legis, is ekini koyarsanız okudum. Hmm. Mi Legos, okuyacağım. Okumak ne demek? Legi, Legi. master hmm. formunu soruyorsunuz. E, bunun dışında bu kadar. Üç tane aslında temel olarak zaman var. Okudum, okuyorum, okuyacağım. Hmm. Bunun dışında ama daha e, komplike formları ifade etmek için... Türkçe'de şu anda ortaç diyorlar galiba veya ulaç diyorlar. Ben Türkçe dil bilgisini... Benim zamanım da yoktu bu kelimeler. Hangisini tam olarak bahsediyorsunuz? Neyi? Mesela okumaktayım gibi. Hmm. Ben okuyanım. Ya veya, da okumuştum. Okumuştum, İki okumuş olanım efendim. gibi. Hmm. Evet. Bunları da ifade etmek için e, sıfat formlu bazı ekler daha var. Hmm. E, çok basit aslında yani fiilleri neredeyse bunlardan da bahsetsem öğrenmiş olursunuz. <gülüyor> Radyo Siz başında öğretiyor biraz. musunuz? Eğitimini veriyor musunuz bu dili? Ee, bizim esas Murat Özdizler hocamız var. 35 Hı -hı. yıllık bir e, esperantist. O da şansa öğrenmiş. Kendisi anlatsa daha iyi olur. Bir de hoş bir isim değil mi? Esperantist oluyor bu dili öğretenlere. Evet, esperantist ist, deniyor. Ist eki Hı -hı. E, meslek oluşturuyor. Mesela bu dilde yine. In, instrui ders vermek ...instruisto öğretmen demek. Hmm. Yani instruyu öğreten, öğretmek. Instruisto öğreten. Labori, tam belki iş demek. Ee, çalışmak demek. Nereden tahmin edebilirdim? Labor, İngilizce'den. Hmm. Belki, İngilizceniz olduğunu... Biraz İngilizce'ye benzer sözcükler tabii, tabii, var dedim, mı? Tabii dedim dedim ya az önce İngilizceniz varsa yüzde elli bu dili biliyorsunuz. Laboristo, işçi oluyor. Hı -hı. Ee, böyle... Yani yüzlerce böyle kelime var. Bu ön ve arka ekler çok önemli Esperanto'da. Kimler öğretiyor? Ondan bahsedildiğiniz. Şimdi şey demiştim. Murat Bey hı hı. bizim çok eski 35 yıllık bir kendisi öğretmen az Kimya öğretmen aynı zamanda. Onun bayağı katkıları oldu bugüne kadar. Ben de birkaç kurs düzenledim. En büyük sıkıntımız yer ve talep aslında. Yani insanlar ilgileniyor ama. Sürdürmüyorlar mı? Sürdürmüyorlar. Yani öğren. Öğrensem ne olacak türünden bir yaklaşım hmm. söz konusu ee, Belki az önce söylediğiniz gibi Avrupa'da e, bu talep arttıkça dünyada da çoğalacak ondan sonra da e, En çok yatırımı Çinliler yapıyor biliyor musunuz? Çünkü Çinliler için bir batı dili öğrenmek Bak bu çok önemli Çok zor evet. Çince'nin de mesela şimdi çok revaçta olduğunu biliyoruz evet. ama Çince'yi de öğrenmek çok Çince zor. Çince bizim ticaret. için çok zor. Onlar için Aha. de bir batı dilini hı hı. öğrenmek çok zor. İngilizce çok zor onlar için. İlkokullar bazı birçok ilkokullarında de, demeyeyim ama bazılarında Esperanto dilini öğretiyorlar. Fransa'da bir hareket oldu geçenlerde. Geçen sene Esperanto dili okullarda öğretilebilir türünden hı hı. bir çalışma var şimdi. Ama Milli Eğitim Bakanları zannediyorum. ...yeterli bulmamış çalışmayı daha Fransızlar çok... Fransızlar bir de çok milliyetçidir kendi dilleriyle ilgili. E belki Fransızlar... ...İngilizcenin olmasını istemiyorlar da... ...diyebiliriz. Ona karşı da olabilirim. olabilir. Bir alternatif. Brezilya'da baya bir şey var... ...yatırım var bu konuda. Hı hı. Doğu blok ülkelerinde... Doğu blok, ...eski doğu blok ülkelerinde... ...baya konuşanlar var. Türkiye'de siz ve az önce bahsettiğiniz Türkiye'de isminin var. dışında... ...başka Yine bir grup var. Tabii var bir grup var. Yeni gençlerimiz de var aslında. E, fakat işte... Ekmek kavgası mı diyeyim? Yani çok insanları rahat bırakmıyor gençleri özellikle. Şehir de çok büyük. Bir yerden bir yere gitmek. Doğru. Belki ee, sizin gibi böyle emeklilik döneminde e, zihni uyanık tutmak adına da çok güzel bir çaba. E, tabii dil yabancı dil öğrenden. öğrenirseniz, aşsaymura karşı bir çaredir diye. E, Yetişkinler doktora. için de bir alternatif. Bir bayrağı var galiba bir de Esperanto. Esperanto'nun hem bir bayrağı var, hem bir e, şey var, e, marşı var. Hmm. E, ama tabi bunlar tamamen e, yani bu bir milliyetçilikli olan bir şey değil. Tamamen simgesel olarak. Zaten Esperanto'nun amacı e, arkasında bir ekonomik, askeri, kültürel emperyalizmi olmayan Olmayayım. bir dil olması. Evet. Tüm bunları yatsıyan bir dil olması evet. aslında. Bir şey söyleyebilir miyim? Zamanımız bitiyor galiba. Sonundayız. Bizi bulmak isteyenler Esperanto Türkiye bitişik olarak... Facebook'ta grubumuz var. Hı -hı. Web'te de onunla başlayan search äh, araştırırlarsa web sayfamızı bulurlar. Esperanto Türkiye. Bitişik direkt. olarak evet. Vasili çok teşekkür ediyoruz Bize katıldığınız ederim. için. Hoşçakalın derken nasıl diyelim Esperanto'ca veda edelim. Cisre Vido. Cisre Vido. Gör tekrar görüşene kadar. Revido Cis tekrarına kadar. Yani Öyleyse. O zamanına kadar. Cisre Vido. İyi Sona geldik bugün de esin yolculuğuna İstanbul'da Ebru Erkekli. Yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım. <gülüyor>